40 hadis. Riyazu Salihinden seçilmiş hadisler. 4. Cehennem nefse hoş gelen şeylerle kuşatılmış. Cennet ise nefsin istemediği şeylerle çepeçevre sarılmıştır. Cennet size ayakkabınızın bağından daha yakındır. Cehennem de öyledir. Allah 60 yıl ömür verdiği kişinin mazeret gösterme imkanını ortadan kaldırmıştır Her kul öldüğü hal yani amel üzere diriltilir Din kardeşini güler yüzle karşılamak gibi tabii bir iyiliği bile sakın küçük görme Yedikten veya bir şey içtikten sonra kendisine ham deden kuldan hoşnut olur Kim bir kötülük görürse onu eliyle değiştirsin. Şayet eliyle değiştirmeye gücü yetmezse, diliyle değiştirsin. Diliyle değiştirmeye de gücü yetmezse, kalbiyle düzeltme cihetine gitsin ki bu imanın en zayıf derecesidir. Kıyamet gününde haklar sahiplerine mutlaka verilecektir. Hatta boynuzsuz koyun için boynuzlu koyundan kısas alınacaktır. Akrabasının yaptığı iyiliğe aynı ile karşılık veren, onları koruyup gözetmiş sayılmaz. Akrabayı koruyup gözeten adam, kendisiyle ilgiyi kestikleri zaman bile onlara iyilik etmeye devam edendir. Cennet size ayakkabılarınızın bağından daha yakındır. Cehennem de öyledir. Ölen kimseyi peşinden üç şey takip eder. Aile çevresi, malı ve yaptığı işler. Bunlardan ikisi geri döner, biri ise kendisiyle birlikte kalır. Aile çevresi ve malı geri döner, yaptığı işler kendisiyle birlikte kalır. Sizden biriniz mal ve yaratılış itibarıyla kendisinden üstün olan kimseye bakarsa, ardından kendinden daha düşük derecede olana baksın. Eğer dünya Allah katında sivrisineğin kanadı kadar bir değere sahip olsaydı Allah hiçbir kafire dünyadan bir yudum su bile içirmezdi. Uyanık olunuz. Şüphesiz dünya değersizdir. Dünyada olan mal mülk de kıymetsizdir. Ancak Allah Teala'nın zikri ve ona yaklaştıran şeylerle öğretici ve öğrenici olmak müstesnadır. Bir koyun sürüsünün içine salı verilmiş 2-3 kurdun o sürüye verdiği zarar, mala ve mevkiye düşkün bir adamın dinine verdiği zarardan daha büyük değildir. Ey Adem oğlu, ihtiyacından fazla olan malını Sadaka vermen senin için hayırlıdır. Eğer vermeyip elinde tutarsan senin için kötüdür. Yeterli miktarda mala sahip olmaktan dolayı Allah katında sorumlu tutulmazsın. Harcamaya bakmakla yükümlü olduklarından başla. Müslüman olan kendisine yeteri kadar rızık verilen, Allah'ın kendisine verdiği nimete kanaat eden kimse şüphesiz Kurtuluşa ermiştir. İslam'ın dosdoğru yoluna ulaştırılan ve geçimi yeterli olup da buna kanaat eden kimse ne kadar mutludur. Allah Teala'nın yanında sizin için neler hazırlandığını bilseydiniz, daha fazla yoksul ve muhtaç olmayı isterdiniz. Siz işitmiyor musunuz? İşitmiyor musunuz? Sade yaşamak imandandır. Sade hayat sürmek imandandır. Büyük günahlardan kaçınıldığı müddetçe beş vakit namaz ile iki cuma aralarında işlenen küçük günahlara keffarettir. Gerçekten kişi ile şirk ve küfür arasında namazı terk etmek vardır. Biriniz mescide girdiğinde iki rekat namaz kılmadan oturmasın. Ramazan ayı girdiğinde cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar bağlanır. Kim yalan konuşmayı ve yalan dolanla iş yapmayı terk etmezse Allah o kimsenin yemesini, içmesini, bırakmasına kıymet vermez. Sizden biriniz unutarak bir şey yer veya içerse orucunu tamamlasın. Çünkü onu Allah yedirmiş ve içirmiştir. Kıyamet gününün sıkıntılarından Allah'ın kendisini kurtarmasından hoşlanan kimse borcunu ödeyemeyene mühlet tanısın veya ondan bir bölümünü indirsin. Kabrimi bayram yeri haline çevirmeyiniz. Bana salatü selam getiriniz. Zira nerede olursanız olun, sizin salatü selamınız bana ulaşır. Bir kimse, bana salatü selam getirdiği zaman, onun selamını almam için, Allah Teala ruhumu iade eder. Kulun Rabbine en yakın olduğu hal, Secde halidir. İşte bu sebeple secdede çok dua etmeye bakın. Ebu Musa radıyallahu anh şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana hitaben cennet hazinelerinden bir hazineyi sana bildireyim mi buyurdu. Ben de evet ya Resulallah bildir dedim. Şöyle buyurdu. La havle ve la kuvvete illa billah. Günahtan kaçacak güç, ibadet edecek kuvvet ancak Allah'ın yardımıyla kazanılabilir. Abdullah İbni Amr İbni As radıyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua etti. Allahümme musarrifel kulub, sarrif kulubena ala ta'atik. Ey kalpleri yönlendiren Allah'ım, kalplerimizi sana itaata yönelt. Kim din kardeşinin ırz ve namusunu onu gıybet edene karşı savunursa Allah da kıyamet günü o kimseyi cehennemden korur. Kadınlara benzemeye çalışan erkeklere ve erkeklere benzemeye çalışan kadınlara Lanet olsun. Nesebe dil uzatmak ve yüksek sesle ölüye ağlamak, halk arasında yerleşmiş küfür niteliği taşıyan iki huydur. Bize silah çeken bizden değildir. Bize hile yapıp aldatan da bizden değildir. Bazınız, bazınızın satışı üzerine satış yapmasın. Kardeşinin dünür gönderdiği birine dünür göndermesin. Ancak din kardeşinin kendisine izin vermesi müstesnadır. Babalarınızdan yüz çevirip onları inkar etmeyiniz. Her kim kendi babasını bırakıp bir başkasına baba derse nankörlük etmiş olur. Allah Teala da kıskanır. Onun kıskanması kulun ilahi yasakları çiğnemesi sebebiyledir. İlk peygamberlerden itibaren halkın hatırında kalan bir söz vardır. Utanmadıktan sonra dilediğini yap.